1522, numaralı konu, Hazreti Ali'nin Müslümanlara sa'fat, 37.sur 180 ila 182 ayetlerini okumaya teşvik etmesi ve İbni Afın evine girdiğinde onun her köşesinde ayet-el okuması, evet, Hazreti Ali şöyle buyurmuştur, kim dosdoğru bir ölçekle ölçülmek ve hayırlara nail olmak isterse şu ayetleri üç defa okusun, sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasıf'ün, ve Selamun Alel Mürseliğin, Velhamdülillahi Rabbil Alemin, senin